İşte şüphe ve kuşkulara neden olduğu için kardeşler, selef alimlerimiz, Allah hepsinden razı olsun, kelam ilminden ve kelamcılardan sakındırmışlardır. Mesela İmam, İmam Ahmet bin Hanbel şöyle diyor kardeşler, kelamcı yani kelam ilmiyle uğraşın kişi hiçbir şekilde iflah olmaz, hiçbir şekilde kurtuluşa eremez. Kelama bakıp da kalbinde bozukluk ve şüphe bulunmayan kimse yoktur diyelim Ahmet bin Hanbel. Çünkü onlar akıllarını dediğimiz gibi algılama ve kapsama imkanları olmayan yerlerde koşturdular. O yüzden İmam Ahmet bin Hamdel onlar iflah olmazlar ve kelam ilmiyle uğraşıp da kelam ilmiyle uğraşıp da sonuçta kalbinde bozukluk olmayan ve şüphe bulunmayan kimse Yoktur diyor ki bunu İbni Abdülber Cami'u beyanil ilmi ve Fatih isimli eserinin ikinci cildinin 943. sayfasında ne yapıyor? Aktarıyor. Aynı ifadeyi Gazali de İhya Gürümüddin'inde aktarıyor. Ki mesela İmam Ahmet bin başka nakiller de yapalım diğer alimlerimizden de yapacağız. Diyor ki İmam Ahmet bin Hamber başka bir yerde Kelamla uğraşan kimse kurtuluşa eremez. Cehmiyeye Kaymaktan da kurtulamaz. O yüzden kelamla uğraşanlar Allah her yerdedir sözünde ne yaptılar kardeşler? Cehmiye'ye uydular. O yüzden Caat bin Dirhem de ilk olarak Allah her yerdedir düşüncesini ve yanlışını ortaya atanlar. O yüzden kelam ilmine uğraşanlar İmam Ahmet bin Hanber'in dediği gibi kendilerini Allah her yerdedir demekten alıkoymadılar. Çünkü onların akılla gitmiş oldukları metot bu sapıklık, bu yanlışa yapmıştı? Onları itmişti. Mesela bu sözünü İbn-i Batta El-İbane isimli eserinde ki yine İmam Zehebi siyerinde ne yapıyor? İmam Ahmed bin Hanbel'den aktarıyor. Yine İmam Ahmet bin Hanbel bakın diyor ki sünneti savunsalar bile kelamcılarla oturup kalkmayınız. Subhanallah. Sünneti savunsalar bile kelamcılarla oturup kalkmayınız diyor. Ki İbnül Cevzi menakıb bu İmam Ahmed isimli eserin 205. sayfasında İmam Ahmet bin Hanbel'den bunu ne yapıyor? Bunu aktarıyor kardeşler.